ve Özdeş Özbay İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra Ben Yüce Aslanmaz Ben Özdeş Özbay Ve destekçimiz Özle Özlem Karsan'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Evet yani dört bir tarafta bir kere seller sular haberleri var ve devamının da geleceği yolunda uyarılar geliyor ama ondan da öncelikli olarak ele almamız gereken bir şey Yeşil Gazete'de haberini sabahleyin de açık gazetede okuduğumuz İzmit Körfezi'ndeki büyük bir çevre felaketi diyebilir miyiz bilmiyorum ama öyle gibi gözüküyor yani e, Safiport limanına yanaşan bir gemiden indirilen ve çok zehirli olduğu bilinen alüminyum fosfit maddesi derincedeki limana yanaşan gemiden indirildiği sırada alev almış ve onun yol açtığı yangının 6 saatte söndürülebildiği haberi vardı ve yangın e, daha da e, geç sürü, sürü, söndürülmesinin yanı sıra daha da vahim olanı şu yangın sırasında yayılan zehirli gazla e, bütün kentin üzerine yayılmış olduğu haberi vardı. Afad yani Afet'le mücadele ekibi İtfaiye ve Kocaeli valiliği ekipleri gece boyu müca mücadele etti ve ekipler tarafından yaklaşık 6 saatte söndürülebildi diyor ve çok da ilginç bilgiler var yani alüminyum fosfit denen şeyin aslında e, su buharı, nem ve su ile teması halinde tutuşabildiği gibi bir bilgi vardı. Yani derincedeki limana yanaşan ve gemiden indirildiği sırada da alev aldığı belirtiliyor. ya yani Ekipler tabi gaz maskelerini takarak yangına müdahale etmişler ve yanan maddelerin üzerine de toprak atmışlar ama zehirli gazların tüm kente yayılması önlenememiş ve yani Kocaeli valiliği de olaya ilişkin inceleme başlattı diyor. Bertaraf edilmek üzere depolanmak için indirildiği bu sırada da yangın çıktığı öğrenildiği gibi aslında çelişkili demeyeyim ama izaha muhtaç açıklamalar var. Yani ne demek fosfit bertaraf edilmek üzere depolanmak için indirirken neden tutuşu ve ölümcül bir madde olduğu yolunda da bilgiler yer alıyordu yani bütün canlıları bütün biyolojik dönemlerde yok edebilmesi ve tarım ürünlerinde kalıntı bırakmaması sebebiyle en çok tercih edilen kullanılan bir şeymiş ölümcül bir gaz olarak biliniyor diyordu haberin detayında. Ve ölüm oranları da alınacak doza bağlı olarak %30 ile %100 arasında değişiyormuş. Yani yüksek dozda alınması halinde %100 ölüme yol açtığı da belirtiliyor. İşte bütün rodentisit denen işte fare, kemirgen öldürücü ya da böcek öldürücü insektisit olarak kullanılıyor. Yaprak halindeki tütünlerin depolanmasında, hayvan yemlerinin, tahılların depolasında kullanılıyormuş. Ve Hindistan'da mesela bayağı ciddi felaketlerinde birçok zehirlenme felaketinde etkeni olduğu belirtiliyor. Fos fosfitin gaz olarak preparat olarak kile emdirilmiş alüminyum fosfit tabletleri halinde de Türkiye'de kullanımda olduğu yaygın kullanıldığı belirtiliyor. Ve bir panzehirde yok anladığım kadarıyla özgün bir antidotu yok diyor. Ee, alüminyum fosfit zehirlenmelerinde ölüm oranları bu yüzden de panzeyri olmaması özgün bir, orijinal bir panzeyri olmaması sebebiyle de oldukça yüksek deniyor. Ne diyorsunuz? Özellikle şey konusu çok ilginç değil mi Ömer abi? Tarımda da e, zehir olarak kullanılıyor olması ve, ila oh. ve ilaç oh. denmesi Evet ve bütün o bölgedeki biyolojik varlıklar ne var ne yok hepsini silip süpürmesi. Ee, üstüne üstelik bir de tarım ürünü üstünde kalıntı bırakmaması. Yani o tarım ürününün gerekli incelemelerden de geçiyor olması. Tabii akıllara şu soruyu getiriyor. Bu zehir niye kullanılıyor? Yani bu kadar canlılar için zararlı olan bir şey... Ee, Bizim hayatımızda ne gibi bir fayda sağlar aslında? Soru bu. E, ka, dün Common Reams'te, daha doğrusu bir önceki gün bir, bir yazı e, çıkmıştı. O da yeşil devrim e, kavramını e, tartışıyor. Yani yeşil devrim denilen Simon Welley yazmış e, pazar günü. E, endüstriyel tarımın, yani böyle 8 milyar nüfusu... Hatta 10 milyar nüfusu doyurabilmek için öne sürdüğü kablamlardan bir tanesi yeşil devrimdi. Bu da aslında pestisitler ee, tabii ağırlıklı olarak bunların kullanımı. Ve bunun sebep olduğu ekoloji üzerindeki yıkımı anlatıyor Simon Welley. Ve buna karşı aslında organik bir tarımın mümkün olduğu bunun da nüfusu aslında besleyebileceği özellikle de beslenme biçimlerimizde de radikal değişikliklere gidersek hayvansal olmayan bir beslenme biçimiyle hatta dünyanın yani şu anda kullanılan toprakların neredeyse yarısını yeniden doğal yaşama da terk edebiliriz diye bir yazı kalemi almıştı. Ya bu konuyla ilgili dünyada da makaleler yazılıyor. Yani aslında sanılanın aksine organ, organik tarımın Endüstriyel tarımdan çok daha sürdürülebilir olduğu ve çok daha fazla insanına yetebilme kapasitesine sahip olduğu söyleniyor. Birçok inceleme, araştırma ve hatta uygulamada da bu çok net olarak görülüyor. Yani Çünkü ilaç kullanıldığında tarımda bir sonraki yıl daha fazla ilaç atmak durumundasınız. Çünkü orada... Bağışıklık sistemi de gelişiyor o ilaca karşı, zehre karşı ilaç demeyelim de. Zehre karşı bağışıklık sistemi de gelişiyor. Bir sonraki sene daha fazla, bir sonraki sene daha fazla falan atmak durumundasınız. İngiltere bu yüzden e, topraklarında tarım yapamaz duruma geldi. Yani endüstriyel tarımın insanlığı nereye getirdiğinin en güzel örneklerinden bir tanesi İngiltere. Şimdi onlar mesela ve bunu şeyden fark ettiler. Yaygın kuş izleme diye bir programdan fark ettiler. Çok eskiden beri kuşları izleyip takip edip saydıkları için bir fark ediyorlar ki tarla kuşları, e, yabanda yaşayan kuşlar, şehir dışında yaşayan kuşların sayısı olağanüstü derecede düşüyor. Yani bu 20-30 yıllık düzenli e, incelemenin, araştırmacının sonucunda ortaya çıkan bir şey. Sonra tarım politikalarını tamamen değiştirdi ve nedeninin de tarımda kullanılan zehirler olduğu. Bir numaralı nedenin ortaya çıkıyor. Sonra tekrar e, tarım politikalarını değiştirmeye başlıyorlar ve iyiye gidişi de e, yine kuşların sayısındaki o tarlalarda yaşayan yaygın kuşların sayısındaki artıştan izliyorlar tekrar. Dolayısıyla aslında bugün e, çözümü olarak sunulan, sürekli gözümüze sokulan endüstriyel tarım e, endüstriyel tarım insanlığı, bestler bilmem ne aslında bu e, çok doğru bir durum değil yani çünkü endüstriyel tanım tarımı sürdürülemez noktaya getiriyor bir noktada belki belli bir kısa süre içinde bir, verimi artırıyor gibi gözüküyor olsa da ürünü koruyor gibi gözüküyor olsa da aslında birçok canlıya zarar vererek e, doğaya çok büyük zararları oluyor ayrıca hani bunun ucu da yok sürdürülebilirliği de yok ve bunun e, gelip buraya dayandığı örnekler de var e, bunun tam tersine bir alanı endüstriye tarımdan çıkarıp onu tekrar rehabilite edip organik tarıma geçtiğinizde e, aslında e, çok çok daha e, gıda güvenliği ve gıda güvencesi açısından doğru bir şey yaptığınızın ortaya çıktığı örnekler de çok fazla. Evet ben de şeyi ilave edeyim senin söylediklerine yani Simon Welling'in. Özdeş'in belirttiği yazısına biraz daha derinden bakınca commonimizde yer aldı çok e, ciddi bir soruna e, yol e, şey açıyor yani tartışma açıyor dikkatlerimizi oraya çekiyor dünya e, yani bir tekno tiranına doğru gidiyor diyor bir grup küçücük bir bir grup milyarderler bütün enformasyon alanına, bilişim alanına, suya, enerjiye ve giderek artan ölçüde de yiyeceğimize el koyuyorlar diyor. Yani milyarderler aslında ne yediğimizin gelecekte biçimini belirlerken bunların başında da mesela Microsoft kurucusu Bill Gates var. Yani zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde 108 bin hektarlık bir özel arazisi varmış. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde, Gates biraz önce sözü edilen yeşil yeni yeşil devrimde Afrika için yaratma peşinde yani ta 1960'larda belirtilen işte Özdeş'in biraz önce sözünü ettiği yeşil devrim diye anılan aslında ilaçlarla ve ilaç denilen zehirlerle götürülen şeyi şimdi Gates dünya açlığını da gidereceğim endüstriyel tarımı Sihirli tohumlar dediği şeylerle yani böceklere bütün onları yiyenlere karşı gelecek, onları öldürecek o tohum, ona dayanıklı sihirli tohumlarla iklim krizine de adapte olacağımızı iddia ediyorlar. Ama şimdi tam da senin dediğin gibi şeyi de söylüyor. Altıncı büyük yok oluşun e, şimdi olduğunun söylenebilir. Her gün, her Allah'ın günü 274 tür yok olur ki diyor. Bir daha asla geri gelmeyecek, yok olacak ve bütün kuş, balık, memeli, amfibik yani hem havada eşe yerde ve suda yaşayan hayvanların ve sürüngen türlerinin yüzde 68'ini son 50 yıl içinde, son yarım yüzyıl içinde kaybettiğimizi yüzde 68, yani üçte İkisini kaybetmiş olduğumuzu hatırlatıyor ve bunun kesinlikle endüstriyel tarımı bırakılması gerektiğini söylüyor. Yani devrimleri filan unutalım ve bir evrime kulak verelim diye bitiriyordu yazısını yani yiyecek devrimlerini unutalım yeşil devrimleri de unutalım bizim ihtiyacımız olan şey devrim değil evrim yani bilincimizin evrilmesi gerekiyor ve bunu da e, maalesef şehirlerde böyle reklam panolarıyla e, dolmuş şehirlerde ulaşamayız buna. Bunu e, ya ya şey sah, yapay zeka robotlarıyla da olamaz. Bunu ancak doğayla kendimizi çerçevele çerçevelemeyi başarabilirsek yapabiliriz diye bitiriyordu. Ee, bir bir ekleme yapayım Ömer abi Türkiye'den. E, bizzat kendimin içinde olduğu yaşadığım bir örneği vereyim. Endüstriyel tarımın hem e, tarımı hem de çiftçiyi nereye getirdiğine dair bir örnek. Çok güzel bir örnek. E, ben bu Yaşar Kemal'in e, İnce Mehmet'in geçtiği Çukurova'yı gezdim. Ve kitapta hangi köyler anlatılıyor, nerelerde geziyor İnce Mehmet, nereye uğruyor, işte hangi pınar bilmem ne. Bütün onların izini sürdüm Çukurova'da. Ee, ve İncememedin geçtiği bütün köylerde çiftçilerle, üreticilerle konuştum. Zaten alanda gezdiğim için alanın nasıl ekildiğini, biçildiğini de çok net bir şekilde görüyorum. O da şöyle, e, Çukurova'da Türkiye'nin en verimli toprakları tamamen Mısır ekili. İnanılmaz derecede. Yani çıkıyorsunuz orada İncememedin geçtiği kale, kalenin üstüne, bir bakıyorsunuz İnce Mehmet'in baktığı topraklara. Gördüğünüz hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Tek bir şey görüyorsunuz sadece mısır. Ee, mısır tarlaları. Evet. Sonra çiftçiyle de konuştum. Çiftçinin anlattığı şey çok ilginçti. Yani bu mısır tabii ki kendiliğinden ekilmiyor. Ee, bu mısır işte endüstriyel tarımın getirdiği bir takım teşviklerle, bir takım e, büyük şirketlerin devreye girmesiyle, alım garantisi vermesiyle vesaire ekiliyor. Ee, ve e, çiftçi endüstriye tarım yaptığı ve onlar ne istediği ise onu ektiği biçtiği için bir müddet sonra inanılmaz derecede borç yükü altına giriyor. Yani <gülüyor> e, şunu söylüyorlardı bizim e, kar yani kar, elde ettiğimiz kar 10 liraysa e, o yıl o karı edemezsek üstlendiğimiz risk 50 lira. Yani Yapacağımız kar e, herhangi bir risk durumunda e, bizi kurtarmıyor, batıyoruz e, hemen hızlı bir şekilde diyor. E, ve e, bunun sonucunda da hemen hemen tüm köylerde çiftçilerin söylediği şey şuydu. Yeni ağ, hani İnce Mehmet'te de bir A zulmü söz konusudur e, aynı zamanda. E, yeni A bankalar e, dedi. Hemen hemen tüm köylerdeki çiftçiler. Çünkü borçlanıyor, borçlanıyor, sürdürülemez bir noktaya geliyor. Toprağa başka bir şey ekemez hale dönüyor. Belli kısa bir süre sonra sonra e, bir anda o arazi üzerinde alım garantisi kalkınca çiftçi e, elinde toprağı olan ama herhangi bir şey ekip biçemez duruma düşüyor. Ve borçları nedeniyle de bankalar tarafından haciz ediliyor. Ve bu. E, işte Yaşar Kemal'in İnce Memed'inde A'nın yaptığı rolü bugün bankalar yapıyor. Yani çiftçinin elinde artık ne toprak kalıyor, ne aleti, edevatı kalıyor. Bankaya mahkum, çalışıp çalışıp borcunu ödemek zorunda kalan bankaya bir e, çiftçi çıkıyor ortaya. Tablo bu endüstriyel tarımda. Evet yani bu George Monbiot'un da özellikle de ReGenesis adlı Baya devrim niteliğindeki kitabından bu yana yazdığı sayısız yazıda da görüldüğü gibi iş aslında şeyde değil. Kesinlikle bu tarım endüstrisinin geliştirilmesiyle mümkün olabilecek gibi kesinlikle gözükmüyor. Ayrıca da işin ilginç tarafı tabii fabrikalarında devrede kalması söz konusu. Yani tarım çiftlikleri bir yana 8 milyar insanın beslenmesi ve gezegenin de restore edilmesi lazım yok olmuş olan doğanın. Onu da bir takım böyle çocuk kitaplarında filmlerde belgesellerde görüldüğü gibi mutlu ineklerin dolaştığı işte hayvanların kuzuların kurt, kurtlarla dost olarak dolaştığı çocuk hikayeleriyle filan olacak gibi değil yani bir rüya modeli idilik böyle bir şey bayağı dünya açlığı ve tarım alanlarının da bir takım patronların ve şeylerin işte senin de söz ettiğin gibi bankaların ve milyarderlerin kontrolündeki yaygınlaşmasıyla olacak bir şey değil hangisinin daha kötü olduğunu bilemiyorum yani tarımın yayılmasıyla dünya açlığın yayılması arasında hangisini seçsek diye ikiz bir de felaketle karşı karşıyayız ve hangisinin daha kötü olduğunu kararlaştırmak bile zor diyor ve işte laboratuvar özellikle laboratuvarlarda yapılan e, mayalama yöntemiyle e, gıda üretiminden bahsediyor ileride bunları da konuşma fırsatı bulacağız herhalde Şimdi, Ömer abi bir şeyin daha altını çizelim bu konuyu geçmeden isterseniz değinmedik e, bu tabii ki endüstriyel tarımın e, en büyük zararları e, şimdiye kadar işte o konuştuğumuz raporlarda da geçmeyen böcekler. Yani inanılmaz derecede ciddi bir yok oluş var böcekler kısmında belki hani göze zor göründüğü ya da çok sempatiyle bakılmadığı için kamuoyuna en az yansıyan konulardan bir tanesi ama mesela arılar diyelim onlar da bir böcek. E, dünyadaki Avrupadaki e, Sayıları çok hızlı bir şekilde azalıyor. Onlarla birlikte birçok böcekte de durum bu. E, bu çok çok çok ciddi bir tehdit ve tehlike. Hem ileride, ilerideki tarımsal faaliyetlerin devamı için hem de e, ekosistemin e, kendini sağlıklı idare edebilmesi için gerekli olan şey şu anda çok hızlı bir şekilde yok oluyor böcekler. Evet. İzmit Görfezi ile ilgili eklemek istediğim bir şey var mı Özdeş? Alüminyum fosfit de. Ee, şöyle bir belki bilgi ekleyebiliriz Osman Elbek e, Bir mesaj gönderdi Tam biz e, programda e, Bu zehirlenme meselesine Konuşurken e, Kendi el e, Yazısıyla yazdığı Notları gönderdi e, Biraz durumu açıklamaya çalışıyor Ancak benim açımdan pek <gülüyor> Nasıl okunur e, Emin değilim çünkü bir sürü Kavram vesaire işte kimyasal madde de var bu el yazmalarında. Do Doktor yazısı mı? <gülüyor> aslında fena değil yazısı <gülüyor> açıkçası. Ama ben gene de yani nasıl okumalıyım çünkü çok kısa notlar halinde vermiş ama böyle biraz deneyecek olursam bir, de bir haşere kontrolünde alüminyum fosfitin kullanıldığını yazmış kendisi de zaten haberde de geçtiği üzere cilt ve solunum yoluyla emiliyor. Demiş fosfin gazının zehirli olduğunu e, söylüyor antidotunun olmadığını söylemiş ve ölümcül sınırlarını da burada vermiş gerçi haberde de e, şu anda ne kadarının yayıldığına dair bir e, bilgimiz e, yok yani ölümcül sınırın altında mı üstünde mi e, onu bilemiyoruz e, ardından ilk yaklaşım konusunda e, bilgiler paylaşmış e, mesela temas yeri Diyor bol su ile durulanmalı eşya teması silkeleme ve fırçalama ile havalandırma ile ya da yıkama ile işte bertaraf edilebilir temiz hava ve sıcak ortamda hastanın tutulması gerekir diyor kusturulmaması diye yazmış. E, gerekirse suni solunumda e, e, su, suni solunumda müdahale edilmesi gerektiğini söylüyor ve işte koruyucu giysi eldiven bot işte tam yüz maskesi respiratör gibi koruyucularla e, bu yani şeye e, işte kimyasala yaklaşılmalı diye de uyarmış. Evet bayağı ciddi bir uyarıya birçok ciddi uyarıya da ihtiyaç olduğu apaçık ortada çünkü altı saat boyunca ancak 6 saat sonunda söndürülebilen ve dünyanın en büyük zehirlerinden bir tanesi ölümcül bir gaz ölüm, en ölümcül gazlardan biri olarak eğer en büyüdüyse en ürküncü, yani alınan temasa geçilen ve alınan doza bağlı olarak da %100'e kadar ölüm yaratabilecek bir şeyden bahsediyoruz ve İzmit Körfezi'nde Safiport limanında bir gemiden bu döküldü yangında yandı yani ve bütün şehrin Kocaeli şehrinin en büyük Türkiye'nin en önemli liman şehirlerinden bir tanesi ve endüstri şehirlerinden birisinde böyle bir alüminyum fosfit yangını gaz yangınıdan bahsediyoruz ee, çok. Teşekkür ederiz yani bu bilgilere de özgün bir antidotu olmaması da çok ciddi bir sorun olarak uyar, uyararak bitirelim isterseniz. Yani her türlü tedbirin uygulanması orada yaşayanlar açısından özellikle bu yangının etkisinde kalanlar açısından mutlaka müdahale edilmesi gerektiğini de söyleyelim ve böyle bitirelim. Hoşçakalınız. Hoşça kalın. Hoşça kalın.